kişi sevdiği ile beraberdir. Bir defasında Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri bize şöyle sohbet etti. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kişi sevdiği ile beraberdir buyurmuş. İnsan bu dünyada kiminle beraberse ahirette de onlarla beraber olur. Kıyamet günü de onlarla beraber olur. Cennette de onlarla beraber bulunur. Rabbül Alemin oralarda da ayırmaz. Onun için insanın sevdiği Rabbül Aleminin sevdikleri olması lazım. İşte bu çok büyük nimettir. Hamdolsun Allah'a ki bizlere lütuf ve kerem etmiş. Sadat-ı kiram efendilerimizi bize sevdirmiş. O büyükleri bize tanıtmış. Onun için bizi de burada onların sevgisiyle beraber bir araya toplamış. Büyüklerimiz öyle buyuruyor. Rabbül Alemin bir kulunun kalbine, günde 360 defa nazar eder. Onun kalbinde neyi bulursa ona göre hareket eder. Onun gönlünde dünya sevgisini bulursa onu sevmez. Kendi sevgisini yahut sevdiklerinin sevgisini bulursa o zaman Rabbül Alemin onu daha çok sever. İnsanın sevgisi ameliyle değil, kalbindeki muhabbetiyle alakalıdır. Kardeşler, bu sevgi çok büyük bir nimettir bizim içimize Rabbül Alemin tarafından konuluyor. Biz böyle yolları tanımadan önce, büyüklerin sevgisinin de ne olduğundan haberimiz yoktu. Yalnız kelime olarak manasını biliyorduk. İnsan bir şeyi tatmayınca, onun lezzetini bilmediği gibi, sevgiyi de tatmayınca, sevginin ne olduğunu anlaması mümkün olmuyor. Bu sevgi, insana ilim tahsiliyle verilmiyor. Akılla anlaşılmıyor. Düşünmekle öğrenilmiyor. Rabbül Alemin, insanın kalbine koymuşsa oluyor. Madem ki Müslüman olduk ve madem ki Resulullah Efendimiz'e ümmet olduk, o halde bize de pay verilmiş demektir. Kıymetini bilelim. Unutmayalım ki her suyun bir menbaı vardır. İhlasın ve takvanın menbaı da ariflerin kalpleridir. Ariflerin kalplerinden istifade etmenin yolu onlardan bahsetmektir. Evliya sohbeti yapmaktır o zaman bizim kalbimize hem takva hem de ihlasın alametleri girmeye başlar. Bütün feyizlere ve nimetlere, üstadıma olan sevgimden dolayı ulaştım. Sadat-ı Kiram Efendilerimizden Mirza Mahsar Can-ı Canan Hazretleri